Fa'uz billahi min al-Shaytan ar-Radiim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Al-hamdulillahi ‘ala Rasulina Muhammadi ‘ala ‘Alihi رب إشرح لي صدر وييسر لي أمر وحل العقدة من لساني يفقه كولي آمين بحُرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله Fman kan fi kalbhi Allah, fmuğinuhu fi Allah. Fman kan fi kalbhiغير Allah, fhusmuhu fi dârin Allah. لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد الرسول الله صادق الوعد Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, değerli kardeşlerim. Bu mübarek cuma gününde İstanbul fethinin 540. sene-i devriyesinin yad edilmesi, zikredilmesi, anılması, hatırlanması hususunda bir program hazırlamaya çalıştık. Ancak biraz evvel de temas edildiği gibi zaman ayarlamasında isabet edemedik. Zira bir bayram aralığı, bir kurban bayramı hazırlığı İstanbul'dan Anadolu'ya göç Devam etti Ediyor Bir de ayrıca Galiba erkene aldık Programı Çünkü henüz işçiler Esnaf, tüccar vesaire insanlar Evlerine bile Ulaşamadılar ki camiye gelsinler Ama her şey Nasiple kısmetledir nasibi olanlar geldi. Gelenlerden Rabbi Rahim Zülcelal razı olsun. Bunu da bir fırsat, bir nimet bilerek fetih gecemizi inşallah mümkün mertebe yad etmeye, kutlamaya ve bu konuda söylenmesi gereken meseleleri söylemeye İnşallah devam edeceğiz. Allahu Teala cümlemizi rızasına, rahmetine ve cennetine nail eylesin inşallah. Evet. Fazla meseleleri dağıtmadan öz olarak, hulasa olarak benim konum Fetih üzerinde. Fetih'in manası, Fetih ne demek? nasıl olur, niçin olur, ne manada, ne gayede, fetih, hadisesi cireyan eder, fetihten ne anlamalıyız, fetih, dediğimiz zaman, zihnimizde canlanan mana ne, bir hayli geniş bir konu, hayli ayet ı ilahiye var, ehadisi şerife var, bütün bunları, eğer arzu ettiğimiz gibi bir cemaat, bir cemiyet, bir zaman, bir zemin içinde olsaydık ben üç saatlik bir program hazırlamıştım. Üç saat devam eden konuları genişliğine, tafsilatıyla, tefsiratıyla izah etmeye hazırlanmıştım ama dediğim gibi zaman, zemin, mevsim, vakit vesairenin değişik olması sebebiyle kısa tutacağız. Daha diğer değerli hocam, Naim Karaman hocam da tabi devrede. Sonra Profesör Babuna hocamız, değerli misafirimiz de burada. Akşemseddin hazretlerinin şahsiyeti hakkında size güzel bir araştırma sunacak. Bu çeşitlilik içinde gecemizi değerlendirelim inşallah. Efendiler, hülasa öz olarak... <gülüyor> Fetih dediğimiz zaman mübarek Arapça bir kelime. Feteha. Üç tane harf var. F harfi, T harfi, bir de ha dediğimiz mübarek. Üç harften ibaret fetih kelimesi. Türkçesi açmak demek. Açmak. Kapalı bir şeyi açmak. Fetih. Bu kapalı olan şeyi açan insana Fatih deniyor. Fatih. Çekeceksin F harfini. Evet. Kapalı bir kapıyı açan anahtara da Araplar miftah diyor. Miftah. Anahtar demek. Miftah. Çok Zahmetli, sıkıntılı kapıları kolaylıkla açan, çok açan, yoğun şekilde lütfuyla, bereketiyle insanlara, canlılara, müminlere hayır kapılarını, lütuf kapılarını, rızık kapılarını çok çok açtığı için Allahu Teala'nın isimlerinden birisi de nedir? Mutlaka duymuşsunuzdur, Fettah. El Fettah Allah'ın esmasından bir tanesi. Onun için ne derler? Abdül Fettah. Hani insanlara, Müslümanlara isim verilirken Abdül Fettah ismine de rastlarsınız. Yapılan fetih hallerine ve hareketlerine de fütuhat deniyor. Ve bu kelimeden kaynaklanan hayli kelime vatanımıza, Türkçemize, kültürümüze girmiş. Fetih, Fati, Miftah, Fetta, Fatiha. Bakın sureyi Fatiha'yı biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i açar, açmaz Kur'an'ın açılışını yaptığı için o hemen baştaki çerçeve halindeki sureyi celileye ne isim verilmiş? Sureyi Fatiha. Yani Kur'an'ı açan sure. Açıyorsunuz, karşınıza yedi ayet kerimeden oluşan sure-i Fatiha çıkıyor. Fatiha demek, Kur'an'ı açan. Açtı, önünüze çıktı. Fatiha. Böyle kelime manasını kısaca arz ettikten sonra, asıl neyin açılışı murad ediliyor? Fetih deyince bir Müslümanın anlaması lazım gelen şey nedir? Fethedilen memleket ne demek? Belde-i meftuha, fethedilmiş memleketler deyince ne anlama geliyor? Ne manaya geliyor? Neyi kastediyoruz? Bunları da kısaca arz edeyim, uzatmayayım. Efendiler, yeryüzünde ilk insan... Hazreti Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman biliyorsunuz Allahu Teala o ilk insandan insanlar dediğimiz zürriyetleri, beşeriyetleri o kökten, o asıldan halk ederek çoğalmalarını takdir etti. Ya ey yuhannas ayeti ilahide kısaca temas ediyor. Ey bütün insanlık camiası, ey bütün insanlar! İnna halaknâküm min zekeri ve ünsa. Sizi bir kadınla bir erkekten yarattık. Cenab-ı Hak beyan ediyor. Sizi bir erkekle bir kadından. Erkek dediği Adem aleyhisselam, kadın dediği de kimdir? Havva validemiz radıyallahu anha. Arkasından da ve cealnâküm şu'ube ve ile sizi onlardan sonra da kabileler, şubeler, milletler, kavimler halinde genişlettik, çoğalttık, yaydık etrafa, onlar bildiğimiz şeyler. Demek ki Adem aleyhisselamı yarattı, arkasından Havva validemizi yarattı, bu ikisinin izdivacından zürriyetler peydahladı, Onların da çoğalmasıyla kabileler, aşiretler meydana geldi. Arkasından milletler vesair çoğunluklar meydana geldi. Toplumlar, milletler oluştu. Ama hepsinin başında gördüğünüz gibi Adem var, ilk yaratılan insan. Hemen arkasından da Hazreti Adem ilk insan olmak haysiyetiyle hemen de ne oldu? İlk peygamber oldu. Ne anlıyoruz buradan? Allahu Teala insanı yarattığı o insanı da hemen arkasından çoğalan insanlara yayılan insanlara yön göstersin, yol göstersin, kılavuzluk etsin, Allah'ın istediği nizama düzene göre hareket etsin diye insanlara kılavuzluk etsin diye. Hemen insanın peşinden bir insanı, yine aynı insanı peygamber olarak tayin etti. Demek ki peygamberlikle insanlık beraber başlamış. Öyle değil mi? Peygamberlik ile insanlık beraber açılmış, beraber başlamış. Ve insanlık tarihi adeta peygamberler tarihiyle devam etmiş. En son Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ile peygamberlik mühürlenmiş, bitmiş. Bunlar bildiğimiz şeyler. Şimdi buradan asıl fetih, fetih dediğimiz hadisenin manasına geçeceğiz. Onun için bir giriş yapmak için bunları söyledim. Peygamberler İnsan topluluklarına, insan cemiyetlerine zaman zaman gelmişler. Türlü zamanlarda, türlü zeminlerde allah Teala'nın dilediği mühletler, müddetler içerisinde gelmişler. Elimizdeki bazı kaynaklara göre 124 bin peygamber gelmiş. Kur'an'da sadece 28 tanesinin ismi verilmiş, isimleri beyan edilmiş, zikredilmiş. Ama peygamber, nerede bir insan topluluğu varsa oraya bir peygamber gelmiş. Bazen aynı asırda üç beş peygamber birden gelmiş. Bazen bir köye bir peygamber, öbür köye bir peygamber, öbür köye böyle muhtelif peygamberler gelmiş. Değişik şekilde, değişik topluluklara sınırları belli, mevzuları belli, çok çeşitli peygamberler gelmiş. Bazı peygamberler çok uzun kalmış. Bazıları çok kısa kalmış. Zaman zaman bunları anlattığımız oluyor. Hatırlayalım diye bazen tekrar ediyoruz. Hazreti Nuh Aleyhisselam en uzun kalan peygamberlerden birisi. Kur'an-ı Kerim'in tabi haberiyle haberimiz oluyor. Vele bisefihim el fesenetin illa kamsine amen diyor Kur'an. Nuh aleyhisselam gönderildiği kavmin milletin içerisinde 50 eksik bin sene kaldı diyor. 50 eksik bin sene. Yani 950 sene. 950 sene peygamber olarak kalmış, ayetle sabit. Aksini iddia etmek mümkün değil, Allah'ın haberi çünkü. 950 yıl mücadele etmiş, ne için, ne maksatla, bunları arz edeceğim biraz sonra. Fakat ne tuhaf, ne acayip ki, 950 senelik peygamberlik mühleti, müddeti içerisinde kendisine inananların sayısı 16 kişiyi geçmemiş. Korkunç bir kısırlık, acayip bir zaman içerisinde Nuh demişler, peygamber dememişler hani çok yaygın bir ifadeyle. inanmamışlar kabul etmemişler, oğlu bile kabul etmemiş, karısı dahi kabul etmemiş, yakınları dahi kabul etmemiş. Bütün bu peygamberlerin gayesi neydi, davası neydi? Bunu çok kısa arz edeyim, ondan sonra fethin esas... Manasına intikal edeyim inşallah. Efendiler, bu konuda çok güzel, meseleyi çok açık anlatan ve canlandıran bir ayet-i kerime var. Hazreti Musa ile Firavun'un mücadelesi konusunda geçiyor ayet-i kerime. Keşke aklınızda kalsa konuyu çok güzel açıklıyor. El-Mü'minun El-Mü'min suresinin 26. ayetidir. El-Mü'min suresinin 26. Hazreti Hz. Musa tabi o da büyük bir peygamber, çok mücadeleci peygamber, çok çileli bir peygamber Hazreti Musa. Öyle zalim, öyle Kahir, öyle kafir bir idareye, bir sülaleye, bir bölgeye peygamber olarak gönderiliyor ki, o bölgenin hükümdarı, kralı, firavunlar dediğimiz bir sülale, firavunlar bir tane değil, yüzlerce peş köşe gelmiş firavunlar var, bildiğimiz kadarıyla üç bin yıl devam etmiş bunların idaresi. 3000 bin sene. Babadan oğula, babadan oğula, krallık. 3000 bin yıl devam etmiş. En kötüsünün zamanında, firavunların en şiddetlisinin, en kafirinin, en kahirinin, en belalısının zamanında da Hazreti Musa gönderilmiş. En kötüsü, firavunların hatta akla hayale gelmeyecek zulümlerin musibetlerin her türlü felaketlerin işleyicisi faili olan bir firavunun döneminde gelmiş ve davasını gayesini ortaya koymuş Hazreti Musa gelmesin diye hani firavuna diyorlar ki bir erkek çocuk dünyaya gelecek bu erkek çocuk senin sonun olacak, tahtını, tacını elinden alacak, senin iktidarına son verecek, senin hükümetine son verecek, senin hükümdarlığına son verecek diyorlar da, kimmiş diyor böyle bir çocuk meydana gelecek de benim hükümetime son verecek? Hemen tedbir alıyor, bir tahmin, bir genelge çıkarıyor, doğan erkek çocukların kendisine teslimini emrediyor. Kim erkek çocuk doğurduysa getirip hükümete teslim ediyor. Firavun da emrediyor bunu. Aynen koyun gibi gırtlağından kesiyor. Kur'an-ı Kerim bunu çok ayetlerle biliyorsunuz. Yuzebbihuna ebnaahum ve yastahyun nisaahum diyor. O oğlan çocuklarını koyun gibi boğazından kesiyordu. Kız çocuklarına dokunmuyordu veya Onların hayatta kalmasına müsaade ediyordu kız çocuklarının en muteber tefsirlerin izahına göre, bahusus Elmalılı Hamdi Merhumun tefsirindeki ifadeye göre Hz. Musa gelinceye kadar 990.000 çocuk kesmiş. 990.000 tefsirden öne geçiyor. Şu psileye bakın, şu belaya bakın, şu hale bakın. Netice tabi Cenab-ı Hak Firavun'un tedbirini bozmuş yürümemiş Hz. Musa gelmiş Firavun'un sarayında yetişmiş. Çocuk kundakta bir çocuk ninne lehri getiriyor Firavun'un sarayının önünde suyun üzerinde sepette dönüp duruyor. Tatlı bir çocuk. Firavun'un karısı gül, "Aa ne kadar güzel çocuk. Bizim çocuğumuz da yok. Bunu içeriye alalım, mayda alalım alıyorlar. Beslenmesi lazım. E, süt annesi tutalım." diyorlar. Bir sürü süt annesi çıkıp geliyor. Arayış neticesinde Hz. Musa hiç kimsenin, hiçbir kadının memesini tutmuyor. Sütünü almıyor. Annesi de ben de süt anneliği olarak geleyim diye o da müracaat etmiş. Annesi gelince onun memesine yapışıyor. Annesinin memesiyle Firavun'un evinde, köşkünde, sarayında yetişiyor. Uzatmayın, bunlar uzun meseleler. Sonunda mücadele başlıyor. Tevhid mücadelesi başlıyor. Tevhid. Yani Allah'ın nizamı Allah'ın nizamı tevhid nizamı ortaya konuyor Firavun ile Musa arasında mücadele başlıyor İşte fetih buradan başlayacak şimdi bir nizam, bir dava bir gaye olmadan fetih olur mu? gaye, dava mesele, nizam bir hüküm, bir hikmet olmadan fetih arayamasınız? Bir şeyin fetih olması için evvela o şeyin içinde bir dava olması lazım. Bir gaye olması lazım. İşte buradan başlıyor. Tevhid mücadelesi başlıyor. E, Firavun hel min ilahin gayri benden başka Allah var mı diyor. Aynen ayetten sabit. Hel min ilahin gayri. Ulan benden başka Allah olur mu diyor Musa'ya. O da olur diyor. Rabbüs semavati vel ard göklerin ve yerin Allah'ı o. Ene rabbükümül e'lâ esas en büyük Allah benim diyor. Firavun ayetle sabit. Musa karşı çıkıyor mücadele. İşte fetih böyle başlar zaten. Fetih bir davanın çözümüdür. Batıl bir zeminde hak davanın açılmasıdır. Hakkın açılması. Dava üzerinde cereyan eden hadisedir fetih. Davası olmayan adam fatih olamaz. Gayesi olmayan insan fatih olamaz. Fetih yapamaz. İşte esas fatihler peygamberlerdir. Asıl davayı ve gayeyi yeryüzüne getiren peygamberlerdir. Hangi gayeyi, hangi davayı? Şimdi bu Sure-i Celilenin Mümin Suresinin 26. ayetini kısaca arz edeyim. Oradan konuyu kapatıp diğer meseleye geçeyim. Fetih konusu, tevhid gayesinin, tevhid davasının hakimiyeti konusuyla çok alakalı bir konudur. Zaten başka bir şey olamaz. Bakınız, mücadele iyice kızışıyor. Hz. Musa ile Firavun arasında. Firavun diyor ki, وَقَالَ فِرْعَوْنُ ayet. Firavun nihayet şöyle demek zorunda kaldı. Ne diyor? Zeruni aktül Musa Ey ahali, ey millet, beni bırakın, şu Musa'yı öldüreyim. Aktül, katile, yaktülü. Öldüreyim şu Musa'yı. Kafirlerin, zalimlerin en çok başvurdukları çare nedir? Ölümdür, öldürmektir. Öldürmek, adamların alıştığı o, adamların işi o, gücü o, her şeyde hemen öldürmek akıllarına geliyor. Katletmek, öldürmek. Firavun da fikren başa çıkamamış, ilmen başa çıkamamış, hiçbir konuda başa çıkamamış, Bırakın beni diyor. Zeruni, aktül Musa. Şu Musa'yı öldüreyim. Öldüreyim de bu işi bitireyim diyor. Vel yed'u rabbahu Gitsin diyor. Rabbine dua etsin. Ne yapacaksa yapsın. Ama ben Musa'yı öldüreyim. Niçin? Bakın. İşte şimdi esas gaye meydana geliyor. Firavun diyor ki ayet bize haber veriyor bunları. İnni ekhâfû en yubedile dinekum ev en yuzhirafil ard rifsad. Sadakallahul azim. Firavun diyor ki inni demek ben muhakkak ki ben ehafu korkuyorum. Bakın Firavun korkuyor. Allah Firavun'un kalbine korkuyu düşürmüş mü düşürmemiş mi? Düşürmüş. İşte fetih başlıyor. Fetih başlamadan evvel korku düşer. Öldürmeler başlar, asmalar, kesmeler, tedbirler, telaşlar, panikler, şoklar başlar. Felaketler başlar. Askerler, jandarmalar, silahlı kuvvetler, mahkemeler devreye girer. Her devir böyle olmuştur. Bu bir panik alametidir, korku alametidir. İslam'ın fethinin yaklaştığı alametlerdir. Tarihte de böyledir Ayet ayetler. Bunu ayet söylüyor, ben söylemiyorum. ''Ehafı korkuyorum.'' diyor. Kimden korkuyor? Vallahi Hazreti Musa'dan korkuyor. Niye? Ne yapacakmış Musa? Bak onu söylüyor. Fetih. Fetih deyince bunu anlamamız lazım. İnni <gülüyor> ehafu korkuyorum ki en yübeddile bakın beddele yübeddilü tebdil. tebdil ne demek? Değiştirmek. Değiştirecek. Değiştirmesinden korkuyorum. Dineküm <gülüyor> sizin mevcut Düzeninizi, şu anda diyor, idare edildiğiniz sistemi, hükümet sisteminizi, devlet düzeninizi, siyasi rejiminizi, siyasi iktidarınızı değiştirmesinden korkuyorum Musa'nın diyor. Demek ki Musa'nın gayesi neymiş? O ülkedeki nizamı, düzeni, iktidarı değiştirip yerine kimin nizamını koymak? Allah'ın nizamını koymak. Ve fetih budur. Vallahi fethin tohumu burada. Fethin gayesi burada. Fethin manası buradadır. Bütün peygamberlerin, şehitlerin, salihlerin, alimlerin, velilerin davası, gayesi, gayreti bu noktada temerküz ediyor. Yani bütün peygamberler mücadelesini, cihadını, gayretini, savaşını bir noktada toplamışlar. En dile dineküm. Din diyor bakın. Firavun diyor ki sizin dininizi değiştirmek istiyor. Korkuyorum ki sizin dininizi. Buradaki din kelimesi siyasi düzen demek. Siyasi nizam. Siyasi idarenizi ve iktidarınızı değiştirmek istiyor. Hah. Peygamberlerin gayesi anlaşıldı. Bakın Firavun, hain oğlu hain, ne güzel anlamış peygamberin gayesini. Peygamberin maksadını, inni ehafu, eyvah endişe ederim, korkarım ki, enyübed dile, Musa değiştirecek, dine sizin düzeninizi, sizin mevcut düzeninizi, Siyasi sisteminizi, icra düzeninizi, hükümet düzeninizi değiştirecek. Bu mevcut düzeni kaldırıp Allah'ın nizamını onun yerine koyacak. İşte en büyük fetih budur. Bunu yapan insana da Fatih denir. Başka bir gayesi yok fetih. Bakın şimdi buradan hemen en son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya geçiyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bakınız Bedir Harbi Peygamber de aynı mücadeleyi yaptı. Peygamber aleyhissalatu vesselama ilk karşı koyan insan biliyorsunuz Ebu Cehil oldu. Ebu Cehil'in kimliği neydi? Mekke site devletinin başkanıydı. Evvela devlet başkanı karşı koyuyor. Niye? Çünkü devlet düzenini değiştirmeye gelmiş Hazreti Muhammed Mustafa. Dayası bu. Başka hiçbir gayesi yok. Tevhid nizamını koyacak, şirk nizamını kaldıracak. Bütün peygamberler, bütün fatihler bu maksat için vardır. Başka bir gaya yoktur. Bunun için Bedir Savaşı yapılmıştır. Koskoca bir savaş. Bedir Muharebesi. Şimdi, bakınız Allah aşkına, Hazreti Ömer radıyallahu an Efendimiz anlatıyor bizzat harbin içinde, Arapça metinden arz ediyorum, kısaca uzatmayacağım. Kâle Umar ibnül Hattâb, radıyallahu anh, Hattâboğlu Ömer, harbin içinde, şunu anlatıyor. Nazaran Nebiyyü, sallallahu aleyhi ve sellem, ilel müşrikine, vehüm elfün, ve ashabuhu selâsü miye, ve bid'ate aşere racülen. Bak, peygamber aleyhisselam diyor, Bedir harbinin içinde şöyle mübarek gözlerini dikti, müşriklere baktı. Mekkeli müşriklere baktı. Ve onlar elfün, bin kişiydiler. Bin küsur kişi. Mekkeli müşrikler, askerler savaştılar, Bedir sahasına gelmişler. Ve ashabuhu peygamberin ashabı Sahabe-i Kiram arkadaşları Selas-ı ve Bid'at-ı Aşere 314 kişiydi. Müşrikler bin kişi, müminler peygamberimizle beraber kaç kişiymiş? 314 kişi. Ne kadar az görüyorsunuz? Sayıca, kuvvetçe, dış görünüş bakımından çok az. Festekbele Nebiyullah'i bakın. Peygamberin tavrına bakın. Festekbele Nebiyyullahi sallallahu aleyhi ve sellem el kıblete Allah'ın Resulü diyor anlatan Hazreti Ömer. Allah'ın Resulü diyor kıbleye yöneldi istikbali kıble diyor da namazda istikbali kıble kıbleye yöneldi ve medde yedeyhi ellerini şöyle uzattı uzattı ellerini diyor ön tarafa doğru ve ceale yehtifi birabbihi hüngür hüngür ağlayarak Rabbine dua etmeye başladı. Medir hakim içinde. Allahümme en cizli ma Ya Rabbi bana verdiğin sözü yerine getir dedi. Savaş çok şiddetli. Allahümme in tehlik hezihil isabetü min ehlil islam la tuğbed fil ard. Eğer şu 314 kişilik müminler, şu küçük mümin cemaat, Müslüman cemaat helak olursa, kırılır giderse, Yeryüzünde sana ibadet eden kimse kalmayacak. La tu'abed fil ard. Yeryüzünde sana ibadet eden kalmayacak. Demek fetihin ve bütün savaşların gayesi neymiş? Yeryüzünde Allah'a ibadet edilmesi ve Allah'ın hükmünün hakim olması. Bakın bu da medarcık. Ne diyor? ve in tehlik, eğer helak olursa. Heleke yehlikü. Helak olmadı. Herzi hüsabe şu küçük cemaat. Mine İslam, Müslümanlardan meydana gelen şu küçük cemaat 314 kişi. Helak olursa la tubed seni kimse Allah diye tanımayacak diyor. Sana kimse ibadet etmeyecek. Senin nizamına, ahkamına, kitabına, Kur'an'ına kimse dönüp bakmayacak. Öyleyse şu cemaate kuvvet ver, kudret ver, nusret ver, zafer ver diyor. Fema mazale yehtifi bi rabbihim maddan yadayhi Öyle hüngür hüngür ağlayarak ellerini kollarını uzatarak o kadar dua etmeye devam etti ki hatta sakata ridauhu ammanki beyhi o sırtına giydiği rida namındaki hırkası omuzlarından aşağıya düştü koltuğunun altı görünmeye başladı diyor. Öyle kendinden geçmiş peygamber Fateahu Abu Bekr feahaza ridahu fealkahu ala mankibayhi Ebubekir siddık geldi o düşen diyor hırkasını tekrar giydirdi gir sünme sünmeltezemehu min verahi fekale arkasından geldi yanına sokuldu ya Nebiyallah ey Allah'ın muhtarem nebisi kefake münashede tüferabbeke senin böyle ağlıya ağlıya inliye inliye Rabbına yalvarman kafidir. İnnehu seyin cüzileke ma vaadeke, Allah sana verdiği sözü yerine getirecek merak etme dedi diyor. Sıddık azam. Fe enzel Allahu Teala. Allahu Teala inzal etti gönderdi enzele. Gökten yere indirdi. Neyi indirdi? Şu ayeti kerimeyi diyor. İz testağîsûne rabbeküm. Hani siz Allah'tan yardım istiyordunuz da festecebe leküm enni mumiddüküm bi'alfi minel melâiketi mürdifin. Beyaz elbiselere bürünmüş, peş peşe, katar katar gelen gökyüzünden yeryüzüne gelen atlı Bin tane melek göndererek imdadınıza yetişti Cenab-ı Hak diyor. Melek gönderiyor. İnni mümiddüküm imdadınıza yetişiyorum. Bir elfin, elf bin demek. Bir elfin minel melayiketi. Bin tane melek. Mürdifin peş peşe geliyor. Akın akın. Bölük bölük gelen meleklerle derhal imdadınıza koştu. Ve biliyorsunuz Bedir Harbi, hiç umulmadık bir anda Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Ebu Cehil denen Mekke Devleti'nin başkanı, Bedir'deki müşrik ordunun, ordusunun başkomutanı Ebu Cehil, resmen katledildi, öldürüldü ve orada hayatına son verildi. Ve bu Bedir harbiyle, yeryüzünde Allah'ın nizamına, Allah'ın dinine, Allah'ın ahkamına olan büyük mücadelede büyük umutlar meydana geldi, kuvvetler meydana geldi ve ehli İslam davay dini hakkın hakikatine bir kere daha iman ettiler. Demek ki efendiler bu işin içinde fetih dediğimiz zaman Allah'ın nizamının, Allah'ın düzeninin, Allah'ın kitabının, bir bölgeye, bir beldeye, bir ülkeye, bir coğrafyaya hakim olmasına ne diyoruz biz? Fetih diyoruz. Fetih. Bir ülkeye, bir bölgeye, bir beldeye, bir memlekete Allah'ın nizamı hakim olsun diye Oraya yapılan sefere, oraya yapılan mücadeleye, oraya sevk edilen askerlere ve neticede elde edilen zafere ve oranın İslami hayata ve nizama geçişine ne isim veriliyormuş? Fetih. Amenna. Fetih deniyor. Bu işi yapanlara da Fatih deniyor. Hemen toparlıyorum. Efendiler, Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa bütün bu mücadelelerle arzı hicaza hicaz toprağına hicaz alemine İslam'ı daha vefat etmeden evvel İslam'ı Hicaz bölgesine tamamen hakim kıldı. O bölgede iş tamamlandı. Arkasından yine askerler ve Allah'ın dinini hakim kılmak maksadıyla türlü seferler devam etti, takip etti ve hatta biliyorsunuz sahih-i Buhari'de efendimizden nakledilen hadisler var. Ta o zaman Allah Resulü'nün hali hayatında Kıbrıs'a Kıbrıs'a ehli İslam'ın çıkacağını, Kıbrıs'ı fethedeceklerini İfade ederken, beyan ederken, ümmü haram validemiz, Allah Resulü'nün süt halası, ümmü haram, yaşlı bir kadıncağız. Ey Allah'ın Resulü, oraya çıkacak olan askerlerin arasında ben de bulunacak mıyım diyor. Ben de onların arasında olacak mıyım? Dua et de ben de onların arasında olayım. Allah Resulü buyuruyor, sen de onların arasında olacaksın. Kıbrıs'a vakı olan çıkartmada hakikaten Ümmü Haram validemizde bulunuyor. Kıbrıs ki Venedik milletinin en yüksek düzeyde en yüksek noktada denizci bir milletin elinde bulunan Kıbrıs'ı denizden gemiden hiç anlamayan çöl milleti dedikleri Arapların gelip Kıbrıs'ı fethetmesi ve Kıbrıs'a çıkmasıyla neticeleniyor. Kıbrıs'a çıkan Müslüman askerlerin yanında 90 yaşındaki Ümmü Haram validemiz de var. Yaşlı bir kadın diye onu bir ata bindiriyorlar. Takdiri ilahi at birdenbire şaha kalkıyor ve Ümmü Haram validemizi boynundan aşağı atarak şehit ediyor. Ölüyor, vefat ediyor orada ve Larnaka dediğimiz şimdi Rumların elinde kalan bölgede oraya bir kabir kazıyorlar, defnediyorlar, üzerini yapıyorlar ve hala o kabir orada. Fakat ne yazık ki Rumlar bu muhterem Ümmü Haram validemizin mübarek kabrini ve mezarını, türbesini şu anda umumi helâ olarak yapmışlar. Umumi helâ haline getirmişler. Onlarda kaldı malum, Rum tarafında kaldı. Bakın yani Allah Resulü'nün vefatından 16 sene sonra... Kıbrıs fethediliyor. Şu fetih ruhu nasıl verilmiş görüyor musunuz? Allah Resulü'nün vefatından 56 sene sonra İstanbul'a bir sevk başlıyor. Ve hepinizin bildiği gibi Halid bin Eba Eyyub el Ensari 90 küsur yaşında İstanbul'a geliyor. Bunları uzatmaya gerek yok. Fetih ruhu aldı mı insanlar durmaz. 90 yaşında İstanbul'a gelmeye Hazırlanırken ordunun içinde ben de gideceğim, ben de sefere, ben de cihada katılacağım dediği zaman torunlarına varıncaya kadar diyorlar ki baba, dede sen bu yaşta Konstantiniye'ye nereden gideceksin? Hem ne lüzum var sen Bedir harbinde bulundun, Uhud harbinde bulundun, peygamberin yanında çok bulundun, ne lüzum var sen otur biz gidelim derken ne diyor? Hayır. Niçin Allah yolunda şehit olmaktan beni geri koyuyorsunuz diyor. O yaşta. Fetih ruhu, fatih ruhu bir kere yüreklere girdiğini kimse durduramaz onu. Ta o zaman Allah'ın Resulü buyurmuşlar. لَتُفْتَحَنَّ الْكَوْسْتَانْنِيَّةِ وَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ زَالِكَ الْجَيْشِ Mutlaka Konstantin şehri. Yani İstanbul mutlaka fethedilecektir. Lamı tahkik ile, nunu tahkik ile, peygamber. ile, tüflehanle mutlaka ve mutlaka fethedilecektir. Orayı fetheden kumandan, komutan ne muhteşem, ne mübarek komutan, orayı fetheden asker, ne mübarek asker diyor. Ve neticede Fatih Sultan, Muhammed Han'a nasip oluyor. Ve onun hocası Akşemseddin Kaddesallahu Sırrehul Azize nasip oluyor. İşte bu akşam toplanmamıza vesile olan fetihin esas manasına intikal ediyor. Efendiler bunu da arz ettikten sonra zamanımıza kısa bir atıf yapayım. Ve yanınızda kalem ile kağıt varsa kısa da bir not yazdırayım. Bir hadisi şerifin metnini ve bulunduğu yeri yazdırayım. Bir senedir ki Amerika'da korkunç bir panik var İslam'a karşı. Amerikan senatosu, Amerikan kamuoyu, Amerikan medyası, Amerikan televizyonları ve yayınları durmadan İslam'a karşı tedbir alınsın deyip duruyorlar. Bilhassa bir senedir çok yoğunlaştı. Niçin, niçin? Niye Amerika bu kadar tedirgin İslam'dan? Niye Bosna Hersek'te Müslümanların katledilmesine ses çıkarmıyorlar, aman susun öldürsünler diyorlar? Niye Birleşmiş Milletler'den ses yok, tedbir yok, çare yok? Araştırdık. Amerika'ya gidip gelen arkadaşlarımız oldu. Tebliğ cemaatinden çok gidip gelenler oldu. Daha diğer arkadaşlar sorduk. Amerika'da bir panik başlamış. Hani dünya ticaret merkezine bir bomba atıldı da bunu Müslüman, Müslümanların üzerine attılar biliyorsunuz. Ömer Til Mesani'nin üzerine attılar. Mısırlı, Büyük İslam alemi, iki gözden ama. Ve Dolayısıyla Müslümanları öldürmeye, öldürmek için bir mazeret uydurmaya kalkıştılar. Bakın Mısır'da kıyamet kopuyor. Bu akşam haberleri dinlemişsinizdir. 9 tane şeriat nizamını isteyen 9 tane muvahhid müteşerri 9 Mısırlı idama mahkum ettiler bu akşam. 4000 bin kişi tutuklu Mısır'da şu anda. Cezayir'de üç bin Müslüman tutuklu. Filistin'de hakeza ne kadar İslam davasına gönül vermiş doktor, mühendis, profesör varsa hepsini kış günü Filistin'den çıkarıp sokağa attılar mı, atmadılar mı? Hepiniz hepsini gördünüz. Niye Amerika bu kadar tedirgin? Vallahi sebebini bulduk. Gidip giden arkadaşlarımız diyor ki, Amerika'daki misyonerler şarkiyatçı dediğimiz oryantalist dediğimiz doğunun dinlerini yani Hristiyanlığı, Yahudiliği ve İslamiyeti çok iyi inceleyen, kaynaklarını, kitaplarını inceleyen oryantalistler, şarkiyatçı, doğu bilimlerini, doğudaki dinleri araştıran kişiler bizzat Amerikan Senatosuna bir rapor vermişler. Rapor. Ve bir hadis-i şerifi Aynen İngilizce tercüme edip yazdırmışlar rapora. Hadis şurada geçiyor, arz ediyorum. Sahih-i Müslim, not alan olursa alsın, Sahih-i Müslim, Ahmet Davudoğlu hoca merhumun tercüme ettiği Sahih-i Müslim'in, 8. cildinin 676. sayfasında geçen bir hadis. Bu hadis Amerikan senatosuna intikal etmiş. Şimdi anlatacağım şimdi. 676. sayfa. 8. cilt. Arapça sahihi Müslimi olanlar da Kitabul imare bab 1 hadis 10. Kitabul imare sahihi Müslimi Arapça kitabı olanları diyorum. 1. bab 10. hadis. Aynen Amerikan Senatosu intikal et. Hadis uzun bir hadis. Efendimiz aynen şu metinlerle şöyle ifade ediyor. Usaybetün minel müslimin. Bakın demin Bedir Harbi ile alakalı me Arapça metne okurken el-isabetü kelimesi. Küçük bir cemaat demek. Isabe. Burada daha da küçültü usaybe. Küçücük bir. Hem de nekreyle gel Usaybetün nekreyle gelmiş ki mahiyeti belli değil. Kimse teşhis edemeyecek. Hiçbir Amerikan ajanı tespit ve teşhis edemeyecek. Usaybetün minel müslimin. Yes tetihunel Beyt el Beyt el Kisra diyor hadiste. Kıyamete yakın mahiyetleri ve miktarları önceden tespit edilemeyecek olan küçücük bir İslam cemaati küçük bir İslam cemaati Yes tetihunel Beyt el Beyaz Sarayı çok kolaylıkla ele geçirecekler diyor. Bu beyaz saray nedir nerede? Hadis devamı, Beytel Kisra, Hristiyanların başı olanın sarayı olacak diyor. Bu Hristiyan dünyanın başı Amerika, Beytel Ebyad dediği de beyaz saray. Aynen doların üzerinde beyaz sarayın resmi var, altındaki yazıyı okuyun İngilizce, The White House yazıyor. White House demek beyaz ev, Arapça hadiste de El Beytel Evyat diyor, beyaz ev diyor. Bunu alır almaz, bunu görür görmez telaş, panik bela başlıyor. Ve George Bush diyor ki eyvah vaktiyle Hazreti Muhammed Konstantiniye İstanbul fethedilecek dedi fethedildi. Öyleyse Amerika gidecek diyor, gidecek diyor. Telaş buradan başlamıştır. Açıkça ifade ediyorum. Vallahi Amerika telaş içinde panik içinde şu anda. Bir taraftan mahiyeti meçhul olan hastalıklar kırıp geçiriyor, bir taraftan kokain, eroin, uyuşturucu maddeler yüz Amerikalı'nın yetmişini kemiriyor böyle. Bir taraftan eşcinsellik almış başını gidiyor ve şu anda Cumhurbaşkanlığına seçilen Bill Clinton namındaki babası belli olmayan adamın seçilmesine en çok destek veren eşcinseller. Erkek erkeğe cinsi temas yapan soysuzlar, sapıklar, çarpıklar. Ve biliyorsun onlara askeri alacağım sizi de söz vermiş ve sözünü yerine getirmeye çalışıyor. Ve Bill Clinton'ın kurduğu hükümet kabinesinde 15 tane bakan var, 15'i de eşcinsel. Erkek erkeğe. Bakın ne hale gelmiştir. Telaş başladı. Şimdi yeryüzünde Birleşmiş Milletler'de, her türlü toplantılarda, NATO'da, AET'de, Avrupa topluluğunda, AGİT'te, şurada, burada, dünyanın gündeminde en çok konuşulan şu anda İslam mıdır değil midir? Vallahi İslam'dır. Dünyada, Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da, Avustralya'da en çok konuşan haber merkezlerinin birinci haberi. Raporların başında, demetlerin başında, beyanların başında vallahi bir numarada İslam konuşuluyor. Demek ki İslam'ın şafağı sökmüştür. Bir davanın konuşulmaya başlaması, sancılanması, o davanın doğumunun yaklaştığını gösteriyor mu, göstermiyor mu? Vallahi gösteriyor. İnna فَتَحْنَا leke فَتْحًا مُب۪ينَا sırrı kıyamete kadar devam edecek. İzan ce Nasrullahi vel fetih sırrı Mekke'nin fethiyle kalmayacak. Kıyamete kadar devam edecek. Verayten nase dedhüluna fi dinillah esfağa. Demek fethin sonucunda din açılıyor, İslam açılıyor. Allah'ın kulları İslam'a giriyorlar. Fetih başlamıştır. Allahu Teala 540 sene evvel İstanbul'a gelen ve İstanbul'u fetheden şehitlerimizi aziz eylesin inşallah.